Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimiz stüdyo konuğumuzdur. Sizden gelen soru ve sorunları inşallah kendisine yönelteceğiz. Öncelikle alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah'a hamd edemediğimiz için Rabbimizden özür diliyoruz. Göklerde yerde kibriya, kebir olmak, mütekebir olmak, büyüklük, tek büyüklük Rabbimize yakışır. Rabbimize hamdolsun, sözün başında, sözün sonunda tek övgüye layık Rabbimize hamdolsun. Selatü selam, Allah'ın nebisinin, Resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimizin ehli ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş hamdolsun. İsteyisiniz. Hamdolsun efendim. Efendim öncelikle bir izleyicimiz sormuş, Ramazan'daki halimizi koruyabilmek için ne yapmalıyız diye efendim. Aüdu bilyallahim ila shaitan rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. ya sied al-awrin wal Ve ila jami al-ambiyai wal-mursalin. Ve ila jami ul-ijai. Ve alhamdulillahi Bütün kardeşlerimizin Ramazan bayramı mübarek olsun inşallah. Bütün memlilerin, Müslümanların Ramazan bayramı mübarek olsun. <gülüyor> soru olarak ne sormuşlar arkadaşlar? Efendim, Ramazan'daki halimizi koruyabilmek için ne yapmalıyız diye efendim? Ramazan'daki halimizi koruyabilmek için ne yapmamız lazım? Zaten Ramazan'dan gaye Allah'ın muradı <gülüyor> o eğitimi yaptırmaktır. Nefse hakim olma eğitimidir bu. Kendi kendimize, arzularımıza, isteklerimize, bedenin arzularına, isteklerine hakim olabilme eğitimidir bu. Eğer Ramazan ayında biri helal olanlardan kendini sakındırabiliyorsa, kendini kontrol edebiliyorsa, kendi kendine, nefsine, arzularına, isteklerine hükmedebiliyorsa, Ramazan'dan sonra da helal olanlara değil, haram olanlara karşı kendi kendini kontrol edebilir, kendi kendine hükmedebilir. Eğer biri kendi kendini kontrol edemiyorsa kontrolden çıkmış demektir. Ko kendini kontrol edemiyorsa başka biri onu kontrol ediyor demektir. Başka biri kim kontrol ediyor? Arzuları, istekleri, nefis, şeytan onu kontrol ediyor, onu yürütüyor. Eğer kendi kendimizi kontrol edemiyorsak, bu durumda Allah'a kul olmamız da mümkün değildir. Çünkü kulluk kontrolü gerektiriyor. Allah'a kul olma yolunda kendini kontrol etmek, Allah'ın emirlerine itaat etmek, yasaklarından sakınmak için mutlaka kendimizi kontrol edebilmemiz gerekir ki, Allah yolunda yürüyebilelim, kul olmaya çalışabilelim, kul olabilelim. Eğer kontrolü kaybetmişsek, kontrolü nefis, şeytan eline alır, sonra bizi idare eder. Ne deriz? Kendimi kontrol edemedim, kendime hakim olamadım, nefsime yenildim, şeytana yenildim. Neden dolayı? Kendimizi kontrol edemediğimizden dolayı, kendi kendimize hakim olamadığımızdan dolayı. Eğer kendimize hakim olamıyorsak, bu durumda Allah'ın hükmüyle kendimize hükmetmemiz de mümkün değildir. Ayet-i Kerime'de öyle buyuruyordu. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Elbette ki idare edenler Allah'ın hükmüyle hükmetmesi gerekir. Ama herkes bir de kendini idare ediyor etmesi lazım. Gönül bir kainat, bir alem. Aynı şekilde vücut onun saltanat sürdüğü emri altında, kontrolü altında olması gereken ülkesi, vücut ülkesi, gönül alevi. Bunlarda mutlaka kendisinin hükmetmesi gerekir. Kendisinin Allah'ın hükmüyle hükmetmesi gerekir ki Allah'a kul olabilsin, <gülüyor> mümin olabilsin, Müslüman olabilsin. Yoksa kontrolü kaybettiyse, kontrolü şeytan ele almışsa, nefis ele almışsa, bu durumda onu ters tarafa doğru yürütür. Şeytan onu cehenneme sürükler. Ayet-i Allah öyle buyuruyordu. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Şeytan onu karanlıklara doğru sevk eder. Neye meyletmişse oradan onu çeker. Nerede gücü yetiyorsa... Okul nerede açık kapı bırakmışsa şeytan onu oradan cehenneme doğru çeker, sürükler, götürür sonra uçurumdan aşağı atarken ne der? Ben bundan Allah'a sığınıyorum. Ben böyle yapamam. Ben alemlerin Rabbinden korkarım der. Bütün Ramazan ayı boyunca kendimizi kontrol etmeyi, kendi kendimize hükmetmeyi, kendimize Allah'ın emriyle Allah'ın hükmüyle hükmü, hükmü, hükmü, beyi, e, öğrendik. E, yapmaya çalıştık. Bunun eğitimini yaptık. İnşallah Ramazan'dan sonra da kendi kendimize hakim oluruz. Kendi kendimize hükm ederiz. Allah'ın hükmüyle kendimize hükm ederiz. Mümin oluruz. Müslüman oluruz. Yoksa hükümranlığı şeytana nefse teslim ettik mi? Kendimizi kaybettik demektir. E, Allah'ın bize teslim ettiğini Şeytana bize teslim edip emanete ihanet ettik demektir. Emanete hainlik yaptık demektir. Ee, kaybedeceğimiz şey nedir? Kendimizi kaybediyoruz. Rabbimizi kaybediyoruz. İnsanlığımızı, Hazreti insan olmayı kaybediyoruz. Onun için Allah hepimizi kendi kendine hükmeden, kendine hakim olan, Allah'ın hükmüyle kendisine hükmeden kullarından eylesin. İnşallah Ramazan'dan sonra kendimize Ramazan'daki gibi hükmetmeye hakim olmaya devam edeceğiz. Yapmamız gereken şey bunu unutmamaktır. Allah'ın hükmüyle kendimize hükmetmeye devam etmektir. Evet. Efendim Adul Vuhab Aslan sormuş bayram nedir? Nasıl anlamalıyız diye efendim. Bayram nedir? Nasıl anlamamız gerekir? Bayram sevinç günü demektir. Sevinme günü demektir. Neden dolayı seviniyoruz? Bir ay boyunca Rabbimize itaat etmeye, emrini yerine getirmeye çalıştık. Kendi kendimize hakim olmaya çalıştık. Allah'ın hükmüyle kendimize hükmedip oruç tuttuk, Kur'an okuduk, tefekkür ettik, ibadet yaptık, iyilikler, güzellikler yaptık. Rabbimizi sevindirdik. Bunun sonucunda Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi iyiliğin karşılığı iyilik değil midir? Güzelliğin karşılığı güzellik değil midir? Eğer biz Rabbimize itaat ettiysek, Rabbimizi sevindirdiysek, bu durumda sevinmeyi de hak ettik demektir. Bayram günü, sevinme günü demektir. Allah için yaptıklarımızdan dolayı, kulluğumuzdan dolayı, kul olmaya çalıştığımızdan dolayı, kendimize hakim olduğumuzdan dolayı, sevinme günü. O gün seviniyoruz. Allah ile seviniyoruz. Allah için yaptıklarımızdan dolayı seviniyoruz. Zaten kul bu demektir. Allah ile sevinen. Allah ile üzülen. Allah için bir şeyler yaptığında sevinen, ters tarafa gittiğinde, Rabbinin rızasının dışına çıktığında üzülen demektir. Yok eğer dünya ile seviniyor, mevki makamla seviniyorsak bu kulluk değildir. Bu nefse kulluktur. Aynı zamanda bayram cennetten bir gün demekti. Gönlün cennete dönmesidir. <gülüyor> bayram günü küskünler barışıyor. Birbirleriyle konuşmayanlar bakıyorsun. Birbirleriyle konuşmaya başlıyor. Bayramın hatırına, bayramdır diye. İnsanlar birbirine iyilikte bulunuyor, ikramda bulunuyor. <gülüyor> Neden dolayı? Bayram diye. Aslında gönüller cennete dönmüş. Cenneten bir gün demek bu demek. Gönüller cennete dönmüş. Her gün böyle olsa yani her gün gönüller birbirine karşı böyle iyilik olsa, güzellik olsa, af olsa, mağfiret olsa, ikram olsa, rahmet olsa dünya cennete döner. Neden? Gönüller cennete döndüğü içindir. Böyle bir gönül cennete layıktır. Cennete selam vardır buyurdu. Bayramda aslında herkes birbirine selam verir. Tabii ki bayramı idrak edenler, bayramın hikmetini anlayanlar. Aslında burada da başka bir eğitimi yaptırıyor Allah. Ben sizden böyle olmanızı istiyorum. Böyle bir gönül sevincine sahip olmanızı istiyorum. Birbirinize karşı böyle muamele yapmanızı istiyorum. Bu bir, bir günlük bir eğitim, iki günlük, üç günlük, dört günlük veya bir eğitim. Bize bunu kazandırması gerekir. İnsanlara karşı bayrammış gibi davranmamız gerekir. Eğer Ramazanımız gerçekten Ramazan olursa, kendimize e, hakim olabilirsek, kendi kendimize hükmedebilirsek, aslında ondan sonraki her günümüzün de bayram olması gerekir. Gönlün bayramı. Mümin mutlaka imanından dolayı, muhabbetinden dolayı, Allah'a olan o yakınlığından dolayı, Rabbi ile beraber olduğundan dolayı, Rabbinin gönlüne tecellisinden dolayı her günü bir bayram gibi yaşar, yaşamalıdır. O huzuri, o mutluluğu, o Allah'ın gönlüne olan o muhabbetin tecellisini üzerinde göstermelidir. Kullarına karşı kerim olmalıdır, rahim olmalıdır. Afu olmalıdır, gafur olmalıdır, gaffar olmalıdır hayır olmalıdır, rahmet olmalıdır. Böyleyse zaten bayram. O her gün onun için her gün bayramdır. Aynı zamanda onun için her kendini kontrol ettiğinde onun için her gün Ramazandır. Her günümüz Ramazan olur, bayram olursa. Böyle bir gönüle sahip olan cennet bir gönüle sahip olmuştur ki cennete layıktır. Allah'ın cemalini müşahedeye layıktır. Çünkü müşahede cennete yapılır. Ama gönül cennete dönünce Allah'ın cemali buradadır. Burada o müşahadeyi yapar yani. Evet. Efendim Veysel Ersoy sormuş. Ayette şeytana kulluk yapmayın deniyor. Şeytana kulluk nasıl olur? Evet. Kendimizi hakim olamadığımızda yani orucun hikmetini anlamadığımızda, o Ramazan'daki eğitimi almadığımızda ya da hikmetini anlamadığımızda kendimize hakim olmayı beceremeyiz. Dolayısıyla şeytan bize hakim olur. Eğer o bize hakim olur, bize hükmederse biz de onu dinlersek onun peşinden gidersek ne olmuş olur? Şeytana abdolmuş oluruz. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyor diye, Şeytana abd abdolmayın. Bana abdolun. Sirat ve müstaklim budur. Siz şimdi Allah'ın dostluğunu bırakıp Şeytanın şeytanı mı dost ediniyorsunuz? Bu ne kötü bir değişmedir. Yani Allah kuluna dosttur. Ama kul Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytanı dost edinebilir. Veli edinebilir. Dolayısıyla şeytana abd olabilir. Eğer şeytanın sevdiklerini seviyorsa, şeytanın peşinden gidiyorsa, şeytanın emrini yerine getiriyorsa muhabbetle bu durumda şeytana abd olmuştur. Ama Rabbini dinliyorsa, Rabbinin sevdiğini seviyorsa, Rabbinin sevgisini kazanmaya çalışıyorsa o da Allah'a abd olmuştur. Nasıl ki abd olmak varsa aynı şekilde şeytana ibadet de vardır. Zaten ibadetiyle şeytana abd olduğunu ortaya koymuş olur. Bakıldığında herkes Kimin şeytana abd olduğunu, kimin Allah'a abd olduğunu anlar. Allah'a abd olanlar Allah'ın rızası peşinde koşar. Derdi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Derdi Allah'ın kullarını sevindirmektir. Onların rızasını kazanmaktır. İnsanların gönlünden Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmaktır. Ama şeytana abd olanlar ibadetini şeytana yapar. Yani ibadetiyle şeytani sevindirir. Nasıl mesela Allah ayet-i kerimede buyurdu ki fitne adam öldürmekten daha beter, daha kötüdür. Daha büyüktür. Fitne. Fitne birini eleştirdiğinde, çekiştirdiğinde veya bir cemaati eleştirip çekiştirdiğinde, yerdiğinde, kötülediğinde. Fitne. Fitneye sebep oluyorsun. Aynı şekilde şeytani sevindiriyorsun. Ölmüş kardeşinin etini yemiş oluyorsun. O kardeşine zulmetmiş oluyorsun. Kimin yanında bunu yapıyorsan ona da ayrıca zulüm yapmış oluyorsun. Bu şeytana ibadettir. Ama bunu yaparken diyebilir ki işte ben doğruyu söylüyorum. Zaten doğruyu söylüyorsa gıybet ediyor. Yalan söylüyorsa bu zaten iftira olur. Bu zaten fitne olur. Doğruyu söylese bile şeytana ibadet yapıyor. İbadeti yaparken bir de karşısındakine ya da beraberindekilere ne diyor? Ben haklı değil miyim? Doğru söylemiyor muyum? Dediğinde onlar da evet dediğinde onlar da secdeye kapandı. Şeytan için secdeye kapandılar. Evet demiş oldular. Kardeşinin etini beraber yemiş oldular, kardeşini beraber öldürmeye çalıştılar. Eğer biri ben Allah için yapıyorum diyorsa bunu, ben doğru söylüyorum Allah için yapıyorum dediyse bunu, bu durumda iblisi şeytanı Rab olarak kabul etti, onu Allah'ın yerine koydu. Şeytana ilah dedi, benim ilahım demiş oldu. Bu çok ciddi bir meseledir. Allah'a abdolmak veya şeytana abdolmak. Mümin feraset sahibidir. Mümin basiret sahibidir. Mümin Allah'ın nuruyla bakar. İmani olan Allah'ın nuruyla bakar ki bu şeytana ibadettir. Böyle insanlardan uzak durmak lazım. Şeytana ibadet yapan, şeytana avd olan insanlardan uzak durmak lazım. Allah'a avd olanlarla beraber olmak lazım. Sadıklarla beraber olmak lazım. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu yerine getirin, sadıklarla beraber olun buyurdu. Sadıklarla beraber olmak lazım. Yoksa şeytana oluruz, ibadetimizi de şeytana yapmış oluruz. Bu durumda bakıldığında, acaba günde ne kadar Allah'a ibadet yapıyor, abdoluyoruz, ne kadar Şeytana ibadet yapıyor ve diyoruz Bunu rahatlıkla anlarız. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ya hayır söyleyin ya da susun. Peygamberin böyle söylemiş. Yok hayır söylemiyorsun. Gıybet yapıyorsun. Allah'ın emrine karşı geliyorsun. Allah'ın yapmadığını yapıyorsun. Şeytani sevindiriyorsun. Şeytana ibadet yapıyor. Şeytana karşı secdeye kapanıyorsun. Bir de diyorsun ki ben doğru yapıyorum. Allah bunu böyle seviyor. Bu durumda şeytana ilahlığı verdin, şeytana abd oldun, ibadetini de şeytana yapmış oldun. Allah bizi böyle bir şeyden muhafaza eylesin inşallah. Amin. Kendi kendini kandıranlardan eylemesin inşallah. Amin. Şeytana abd olduğu, ibadet yaptığı halde <gülüyor> Allah'a ibadet yaptığını zannedenlerden eylemesin. Eğer böyle zannediyorsa ki böyle bir durumda onun kalbi mühürlenmiş demektir. Doğru yolda olduğunu zannediyorsa kalbi mühürlenmiştir. Kalbin mühürlenmesinin bir sebebi vardır. Allah ayet kelimede buyurdu. Allah onların kalbini mühürler. Bunun sebebi onlar iman ettikten sonra dönenlerdir. Anlamıştır, kavramıştır, iman etmiştir, bunu tatmıştır. Sonra ters tarafa döndüğü için artık onun için yapılacak bir şey yoktur. Allah onun kalbini mühürler, şeytana ibadet yapar, şeytan için secdeye kapanır, şeytan onun yaptıklarına sevinir, ama o Allah'a ibadet yaptığını söylüyor. Bu durumda şeytana ilah demiş oldu, şeytan benim Rabbimdir demiş oldu. Her akıl sahibi baktığında bunu net olarak görür. Bunu net olarak anlar. ...hiç bahane üretmeye gerek yoktur. Bu dinin bir kitabı vardır... Bir, ...bu dinin bir peygamberi vardır. Ya Allah'ın emrettiği gibi... ...iman ederiz... ...imanımızı Kur'an'ın ölçüsüne vurur... ...Resul'ünün hayatının ölçüsüne vurup... ...doğruyu yaparız... ...doğruyu kabul ederiz... ...ya da kendi kendimize din üretiriz ki... ...bu din... ...şeytanın dini olur... ...ataların dini olur... ...nefsin dini olur... O din, Allah'ın dini değildir. Ayet-i Kerime'de Allah buyurdu, <gülüyor> Allah İslam'dan başka din kabul etmez. İslam, Allah'a teslim olmaktır, Kur'an'a teslim olmaktır, Resulüne tabi olmaktır. Yoksa o din İslam olmaz. İslam olmayan bir dini Allah kabul etmez on için eğer böyle yapılmışsa böyle e, ters tarafa gidilmişse şeytana abdolulmuşsa, şeytana ibadet yapılmışsa tövbe etmek lazım istifhar etmek lazım böyle olanlara da yardımcı olmaya çalışmak lazım e, uyarıp hakkı hakikatini hakikati önüne koyup bunu izah etmek lazım şeytana abdol olmayın şeytana ibadet yapmayın demek lazım Efendim Abdurrahman teyin sormuş. Selamünaleyküm <gülüyor> Hocam. Aleykümselam. Allah ayete buyuruyor ki Resulüm sana beni sorarlar. De ki ben size şah daha yakınım. Bu yakınlığı tatmak için ne yapmamız lazım? Evet. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Sana beni sorarlar. Ben yakınım. Bana dua edenin, beni davet edenin davetine icabet ederim. Söyle. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler. Allah'ın davetine icabet, iman etmekmiş. Allah'a iman etmekmiş. İmam, Allah'ı her şeyden çok sevmektir. Sevmek için mutlaka tanımak gerekiyor. Marifet gerekiyor. Marifetullah gerekiyor. Ne kadar Allah'ı tanıyorsak, o kadar marifetullah'a sahibiz. O kadar da Allah'ı sevme imkanımız olur. O kadar da Allah'ı sevebiliriz. O kadar Allah'a yakın olabiliriz. Kul sevgisiyle, imanıyla Allah'a yakın olur. Allah ben sana yakınım dedi. Sen beni davet ettiğinde ben senin davetine icabet ederim dedi. Duana icabet ederim. Davetine icabet ederim. Sen de benim davetime icabet et. Sen de bu yakınlığı kazan. Benim sana olan yakınlığım itaat diyor. Burada. Nasıl tatmamız gerekir? Davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler. İman. Allah'a yakınlık muhabbetledir, imanladır e, dedik. Kul Allah'ı ne kadar çok seviyorsa o kadar ona yakındır. Aynı şekilde zahiri olarak da bu böyledir. Anlaşılsın diye söylüyoruz. Birini ne kadar çok seviyorsan onu görmesen de Nerede olduğunu bilmesen de, anlamasan da, ya da başka bir yerde de olsa, gene gönlün onunla beraberdir ve o sana yakındır, sen ona yakınsın. Ama birini sevmiyorsan, seninle beraber de olsa, yanında da olsa, seninle konuşsa da, o senden uzak, sen de ondan uzaksın. Çünkü yakınlık manevidir. Zahiri yakınlık değil. Evet. Ee, Allah'a yakınlık iman iledir muhabbetledir, sevmekledir. Ee, sevebilmek için de marifetullah'a sahip olmak gerekiyor. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu. Bedevini biri gelip Ya Ratulallah ben öyle fazla şeyi bilmiyorum. Ezberim de yoktur. Kısa ve öz olarak kendini bana tanıtır mısın dediğinde ne buyuruyordu? Benim sermayem marifetullah Kazancım muhabbetullah'tır. Akıl da dinimin aslidir. Evet. Sermaye marifetullah. Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak. Bütün varlık üzerinden bütün varlığı ayet olarak okumak. Bütün varlık üzerinden Allah'ın güzelliğini, isimlerini okumak, seyretmek, anlamak. Bunun için akıl gerekiyor. Tefekkür gerekiyor. Akıl dinimin asli dedi ya. Bundan ne kazanacak? Kazancım muhabbetullah. Kazancım iman yani. Bununla muhabbeti artıyor. Kazancı artıyor. İmani artıyor. Ve Allah'a her gün bir daha yakın oluyor. Yine Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Eğer bir günün üzerinde doğması o günde eğer ben beni Allah'a yaklaştıran bir ilim, bir şey öğrenmedimse, o günün doğması, doğmamasından benim için daha iyidir. Yani o gün yaşamamış olayım daha iyidir benim için. O günde beni Allah'a yaklaştıran, bir bilgi, bir ilim, bir marifet, bir hikmet, öğrenmemişsem, beni Allah'a yaklaştıran, o günün olmaması, güneşin benim için doğmaması, doğmasından daha hayırlıdır, daha iyidir dedi. Onun için kula düşen her gün, biraz daha Allah'a yaklaşabilmek için kendisini Allah'a yaklaştıran bir şeyi öğrenmesi gerekir. Bir ilmi öğrenmesi gerekir. Bir kelime öğrenmesi gerekir. Bir ayet öğrenmesi gerekir. Bir hadis öğrenmesi gerekir. Veya herhangi bir varlık ayetini okuyup onu imana dönüştürmesi gerekir. Tefekkür etmesi gerekir. Ayetler üzerinde tefekkür edilince imanımız artıyor. Her gün mutlaka en azından bir ayet, iki ayet, üç ayet ee, ne kadar yapabildiysek üzerinde tefekkür edip anlamaya çalışmamız gerekir ki o bizim için marifete dönüşsün muhabbete, imana dönüşsün bize bizim için Allah'a yakınlığa dönüşsün, Allah'a yakın olabilelim evet, bunu böyle anlamak gerekiyor, her gün biraz daha Allah'a yakın olmak için çaba gayret sarf etmemiz gerekir ne zamana kadar? huzurallahi oluncaya kadar Allah gönlümüze tecelli edinceye kadar, güzelliğiyle gönlümüze tecelli edip, beka buluncaya kadar, Allah ile baki oluncaya kadar. Evet. Efendim, Mehmet Emin Irmak, selamünaleyküm Aleyküm demiş efendim. Aleykümselam. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Benim bir sorum olacaktı. Bize Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hiç bilmediğimiz yönleriyle anlattınız. Benim de geçen sefer elime bir hadis kitabı geçmişti. Benim sorum, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde bir hadisiyle karşılaşınca acaba peygamberimize ait olup olmadığını anlayabilir miyiz? Evet. Yoksa o hadisin gerçekten Resulullah Efendimiz'e ait olduğunu anlamak için belli bir ilme sahip olmak mı gerekiyor? Evet. Bir hadisin hadis olup olmadığını anlayabilmek için Mutlaka bunun bir ölçüsü vardır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Benim hadislerim tartışma konusu olduğunda onu mutlaka Kur'an'ın ölçüsüne vurun. Tutuyorsa alın, tutmuyorsa atın dedi. Önce hadisi Kur'an'ın ölçüsüne vuruyoruz. Kur'an'ın ölçüsüne. Eğer bu ölçüye uyuyorsa alıyoruz. Uymuyorsa o e, hadis değildir. Çünkü Resulullah Efendimiz aleyhissalatü selam sadece kendisine vahy söyler, kendisine vahy tefsir eder, anlatır. Kur'an'a ters düşmesi asla düşünülemez. Eğer böyle bir düşünce olursa bu küfür olur. Bu şirk olur. Yani Allah bir şey söyledi, Resulü başka bir şey söyledi. Bu Resulullah Efendimiz'e iman etmemektir, onun Resulluğuna iman etmemektir. Aynı zamanda ayetlere iman etmemektir ki o kendinden söz söylemiş demektir, haşa. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Bununla beraber Resulullah Efendimiz'i tanımak gerekir. Alemlere rahmet. Bunu Allah beyan ediyor. Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Alemlere rahmet olan biri için ona yakışmayan herhangi bir sözü, herhangi bir tavrı isnat etmek Nasıl doğru olur? Bakıyoruz mesela, isnat ediyor. Aslında kendi gönlündekini Resulullah Efendimiz'e yapıştırıyor. Ya da birileri yapıştırmış, o da onu alıyor özellikle. Onu alıp, işte Resulullah Efendimiz böyle söylemiş. Aslında bunu söyleyen kendisidir. Kendi sözünü oraya yapıştırıyor ama sırıtıyor üzerinde, üzerinde durmuyor o. Alemlere rahmet olanın üzerinde o durmaz. Düşüyor. Ne kadar yapıştırırsan yapıştır. Bu söz ona yakışmıyor çünkü. Belli. Görünüyor o. Bunun için onu tanımak gerekir. Onu Resulullah Efendimiz'i Allah'ın tanıttığı gibi tanımak gerekiyor. Birilerinin söylemesi gibi değil. Onun için ne diyoruz? Asıl siyer kitabı, Resulullah Efendimiz'i anlatan kitap Allah'ın kitabıdır. O resulünü tanıtıyor, bütün resullerini tanıtıyor. Yoksa birilerini anlatmasıyla da e, o gerçek manada tanınmış olmaz. Allah'ın onu tanıttığı gibi tanıyınca o sözün ona ait olup olmadığını çok daha rahatça daha net anlarız. Buna beraber bir de Kur'an'ın ölçüsine vuruyoruz, hemen anlaşılır. Ona ait olmayan bir sözü gönlümüz kabul etmez. Bunu da böyle bilenim. Niye bu böyle? Bir de gönül ölçüsü varmış. Çünkü Allah, Allah'ın ilk yarattığı nur, Resulullah Efendimiz'in nurudur. Bütün ruhları o nurdan yaratmış. İman dolu bir gönül peygamberini tanır. Çünkü manevi olarak onun kendi ruhu gönüle aks ediyor. Hali aks ediyor. Mesela kendisine yakıştırmadığı bir şeyi bakıyorsun ki peygamberine yakıştırmış. Sen olsan bunu söyler misin? Hayır. Sen olsan bunu yapar mısın? Hayır. Peki bunu kendi peygamberine nasıl yakıştırdın? E öyle rivayet olmuş. Bu iş rivayetle olacak iş midir? Sen mümin değil miysin? Sen kendi peygamberine iman etmedin mi? Demek sen kendi peygamberinden daha kamilsin öyle mi? Böyle bir şey olur mu? Böyle sakat bir iman olur mu? Kendi gönlümüze soracağız. Evet. Oradan da cevap alırız. Bir yanda Kur'an'ın ölçüsü, bir yanda Resul'ünün ölçüsü, hayatı, Allah'ın onu bize tanıtması, bir yanda gönül ölçüsü. Bu üçüyle beraber baktığımızda mutlaka anlarız. Bununla beraber e, Kur'an'ın ölçüsünü en ön planda tutarız. O zaman yanılmayız inşallah. Herhangi bir hadisi duyduğumuzda yeteri kadar bilgimiz yoksa bu durumda bu hadistir veya değildir. E, hadis değildir özellikle demek doğru değildir. Onu mutlaka ehline sormak lazım, öğrenmek lazım. Ondan sonra hadis midir değil midir e, o konuda e, konuşma imkanı olur. Mesela öyle insanlar var ki e, Allah rızası için hadis üretmişler. Ee, mesela bir tanesini söyleyeyim. Sürelerin faziletleri diye mesela bir kitap var. Tamamen üretilmiş bir hadis kitabı. Şu süreyi bu kadar sayıda okursan şunu kazanırsın. Bu süreyi bu kadar sayıda okursan ne dua yaparsan kabul olur. Bu süreyi bu kadar okursan e, rızkın açılır. Böyle bir hadis olmaz. Tamamen ha, bu adam vefat ederken son nefeste söylüyor. Ben diyor, bu hadisleri hepsini kendi kafamdan yazdım. İnşallah Allah beni e, affeder. Ben bunu diyor, iyi niyetimle yazdım aslında. Ben diyor, baktım ki insanlar Allah'ın kitabını okumuyor, başka kitapları okuyor. E, Allah'ın kitabını okusunlar diye böyle bir şeyde bulundum. Böyle bir yanlışta bulundum. Bunu böyle yaptım. E, Ama niyetim Allah rızasıydı. Niyetim insanlar Kur'an'ı okusun diye yaptım. Artık bilmiyorum, bunun cezası ne olur diye. Cezası ağırdır. Kim Resulullah Efendimiz'e ait olmayan bir sözü ona isnat ederse, Resulullah Efendimiz buyurdu, cehennemdeki yerine hazır olsun dedi. Isnat edilmez. Yok işte herkes böyle söylemiş, alimler böyle söylemiş, böyle rivayet edilmiş. Bu Kur'an'ın ölçüsüne ters. Allah böyle bir şey söylemiyor. Allah tam bunun tersini söylüyor. Yani, rivayeti inkar etmeyeceksin, inkar etmeyeyim diye ayeti inkar ediyorsun. Evet. Onun için ölçüyü doğru anlamak gerekiyor. Israrla onu söylüyoruz onun için. Allah'ın kitabının, Kur'an'ın ölçüsüne vurulması gerekir. İmanımızı da Kur'an'a arz etmemiz lazım. İslam'ımızı da Kur'an'a arz etmemiz lazım. ahlakımızı da Kur'an'a arz etmemiz lazım. Bununla beraber Resulünün hayatına da arz etmemiz lazım. Aynidir. Onun hayatı Kur'an'di. Onun aklakı Kur'an'di. O canlı Kur'an. İkisini birbirinden ayırmak da doğru değildir. İkisi birdir. Sünnet, Kur'an'ın hayatta yaşanan şeklidir. Sünnet, Kur'an'ın insana dönüşmüş halidir. Amele dönüşmüş halidir. Kulluğa dönüşmüş, aşka, muhabbete dönüşmüş halidir. Evet. Efendim bizim zorluysa kısa bir ara verelim. inşallah Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikte edin inşallah.